Arzubillahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Sallallahu sallam ala kiya sied al-awalin wal Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Bu arada arkadaşlar, itikafa girmeyi düşünenler vardır, girmeye başlayanlar vardır. İtikaf demek, Allah'ın huzurunda durmak demektir. Kıf dur demektir Arapça'da. İtikaf durmak, Allah'ın huzurunda durmak. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamak. Allah'ın huzurunda Allah ile olmak, dua ile, tövbe ile, istifarla, dua ile Allah ile beraber olmak. Kimin gönlünden nasıl geliyorsa itikaftayken hangi ibadeti yapmak istiyorsa onu yapmalıdır. Bütün mesele. Allah'a yakınlığını tatmasıdır, Allah ile beraber olduğunu, Allah'ın huzurunda olduğunu bilmesi, tatması, bunu anlamasıdır. Eğer ittikaf böyle geçmezse, onu Allah'a ayırmamış demektir. Elbette ki bu arada uykusu geldiğinde, yatma imkanı da vardır. Ama bunun dışında bir şeyle meşgul olmak, bir şeyi düşünmek hatta doğru değildir. Başka bir şeyi düşünmek, dünyaya ait bir şeyi düşünmek doğru değildir. Çünkü o anını, o zamanını Allah'a ayırmıştır. Allah'a vakfetmiştir. Elbette ki Ramazan ayı boyunca Allah ile beraber olmaya çalıştık. Onun huzurunda durmaya çalıştık. İnşallah o hali biraz bir parça da olsa kazanmışızdır. Bundan sonra itikafa girdiğimizde mutlaka her müminin itikafi olmalıdır. Resulullah Efendimizin Aleyhissalatu vesselamın hiç terk etmediği ibadetidir, yani sünnetidir. Mutlaka müminin de İttikafının olması gerekir. İttikafa girmelidir yani. On gün olmaz, dokuz olur, beş olur, üç olur, bir gün olur veya bir saat olur, iki saat, beş saat olur. Mutlaka vaktinin bir kısmını Resulullah Efendimiz'in sünneti yerine gelsin diye, Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş olalım diye zamanının bir bölümünü ittikafta geçirmelidir itikaf yapmalıdır yani. Hem erkek kardeşlerimiz hem bayan kardeşlerimiz <gülüyor> itikafı mutlaka tatmalidir. İmkanları nispetinde zamanlarının, vakitlerinin müsait olduğu nisbette itikafa girmelidir. Gireceğiz inşallah. İtikaf eğer Allah'ın huzurunda durmaksa hem dünyada durmak demektir hem ölürken yani özel kıyamet esnasında tefekkür edip durmaktır. Hem kıyamet yerinde hesap verirken durmaktır. Öldüğünde Allah'ın huzurunda durup hesabını vermektir. Yani Allah'ın huzurunda olmayı nasıl tefekkür ederse eylesin fark etmez. Ben kısaca Allah'ın beyan ettiği gibi İntitar suresinde Allah kıyamet yerini anlatıyor, kıyamet yerindeki hali anlatıyor. Kıyamet yerini düşünürken neyi düşünmemiz gerekir? Bunu anlamak için Allah'ın huzurunda öyle ki burada tedbir alabilelim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izes sema'un Sema yarıldığı zaman, sema gökler yeni bir yaratılış için yarıldığı zaman, dağıldığı zaman ama yeni bir yaratılış için. Evet, bu demek. Ve del kevakibun Yıldızlar döküldüğü zaman, yıldızlar dökülüp yere doğru saçıldığı zaman. Ve izen biharu fujre. Denizler birbirine karıştığı vakit kaynatıldığı vakit, birbirine karıştığı vakit. Evet, kıyamet giriş, anını tarif ediyor Allah. Son saati yani. Bundan sonra bu birinci sura öfürüştü. Sonra ikinci sura öfürülür. İnsanlar Allah'ın huzurunda hazır olur. Alimet <gülüyor> nefsün Kademe ve akher. O anda herkes, her nefis neyi takdim ettiğini, Allah'ın huzuruna neyi gönderdiğini ve neyi göndermeyip tehir ettiğini, göndermesi gereken gerekenleri ihmal edip göndermediklerini anlar. Yani bir insanın yaptıklarından hesaba çekilmesi vardır. Bir de geride bırakıp yapmadıklarından hesaba şekilmesi vardır ki herkes neyi gönderip neyi göndermediğini, neyi yapıp neyi yapmadığını bilir. Ya insan mağerre kebire bikel kerim. Allah hitap ediyor. Ey insan Allah'ın bu hitabı bütün insanlaradır. Allah'ın hitabı ezeli ve ebedidir. Hem dünyada bu hitabı alıyoruz ki kendimizi toparlayalım diye tabiri caizse aklımızı başımıza alalım diye bir de kıyamet yerinde evet, insana hitap ediyor. Bütün insanlara birden hitap ediyor. Ya eyyuhel insan, ey insan ey ben insanım diyenler, ey insan olarak yarattıklarım ma gherrekke bir revikel seni kerim olan Rabbine karşı böyle mağrur eden şey nedir? Neden kerim olan Rabbine karşı mağrur oldun? Yani kibirlendin, kendini bir şey zannettin. Rabbine karşı nankörlük yaptın. Mağrur olmak, nankörlük yapmak demektir. Oysa ki senin Rabbin sana karşı kerimdi, sana ikram etmişti. Bir an için kıyamet yerinde böyle bir hitabı Allah'ın yaptığını düşünelim. Allah bütün insanlara Ey insanlar! Sizi kerim olan Rabbinize karşı böyle mağrur eden neydi? Allah soruyor. Acaba bu hitap karşısında kim başını kaldırabilir? Evet, ayet devam ediyor. Ellezi halakay. O seni yarattı. Fe Seni tasviye etti, seni biçimlendirdi, sana suret verdi ve adale seni düzene koydu. Hem yaratış itibariyle seni dengeli kıldı, en güzel surette yarattı. Hem de senin için gerekli oranı kazanman için lazım olan her ne varsa Allah ona hükmetti. Onu yarattı ve önüne koydu. Ve iyisi öğretin Seni birçok parçadan oluşturup meydana getirdi. Beden olarak, bedenin uzuvları olarak, nefis olarak, can olarak yani bir de ruh olarak seni bu şekilde dilediği şekilde seni terkip etti. Siz bunu bildiğiniz halde kerim olan Rabbinize karşı nasıl mağrur oldunuz? Nasıl böyle büyüklenip kendinizi bir şey zannedip Rabbinize karşı kerim olan Rabbinize karşı mağrur oldunuz? Sizi mahrur eden şey nedir? Kalla. Allah hayır dedi. İş sizin düşündüğünüz gibi değil. Yani sen bir türlü mazeret üretsen de öyle değil. Kalla. Hayır. Dur sana cevabını ben vereyim neden böyle olduğunu. Neden Rabbine karşı böyle mahrur olduğunu. Kerim olan Rabbine karşı... بَلْتُ كَز۪يبُونَ بِدِّ Siz dini yalanladınız. Allah'ın dinini yalanladınız. Eğer yalanlamasaydınız, Kerim olan Rabbinize karşı nankörlük yapmazdınız. Mağrur olmazdınız. Kendinizi beğenmezdiniz. Bir, kendinizi bir şey zannetmezdiniz. Bütünüyle Allah'a avd Allah'ın ipine, dinine sarılırdınız. وَاِنْ بِيكُمْ لَحَافِزِينَ Muhakkak ki üzerinizde muhafaza melekleri var. Yani kiramen katibin melekleri var. Onlar yaptığınızı yazıyorlar. Kiramen katibin onlar ikrama nail olmuş çatiplerdir. Allah'ın kerim olan çatipleridir. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Siz her neyi yaparsanız onlar onu bilir, ona göre yazar. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي <نَعِب> Muhakkak ki evrar, iyi olanlar, güzel yapanlar, Allah evrar, kimlerdir onu ayet-i kerimede beyan ediyordu Allah'a, Resulüne, kitaplarına, meleklerine ahirete iman edenler bununla beraber Allah'ın kendisine nimet olarak verdiğini infak edenler yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara yakınlara hürvetini kaydetmiş olanlara ondan verenler namazı ikame edenler temizlenmek için verenler dedi. Evrar bunlardır. İyi olanlar bunlardır. Evet. Onların yeri cennettir. Naim cenneti. Yani nimetler cenneti. Ve innel feccâre lefî Muhakkak ki facir olanlar da, Allah'tan kaçanlar da, Allah'a karşı mağrur olanlar da Allah'a karşı nankör olanlar da cehennemin içindedirler. Onlar da cehennemliktir. Onlar da cehennemdedir. Yuslevneha yevmet dil O gün, din günü, hesap günü onlar oraya cehenneme girecekler. Evrar, cennete Hüccarda cehenneme girecek. وَمَا هُمْ Ve onlar asla oradan çıkarılmayacaklar ve onlar orada ebedidirler. Yok da olmayacaklar. Ne kendileri yok olacak ne de oradan çıkarılacaklar. وَمَا اَدْرَكَ مَا يُوْمِ الدِّينَ Din gününü nedir biliyor musun? Din gününün ne olduğunu anladın mı? Semâ ma etrake ma yevmiddin. Sonra bir daha düşün. Bir daha tefekkür et. Bir daha anlamaya çalış ki din günü nedir? Hesap günü nedir? Yani bir daha düşün ki din gününü unutma. Hesap anını unutma. Hesap gününü unutma. Anlamadınsa bir daha düşün. Tekrar tekrar düşün. Yevne la temliku nefsun li nefsin şey'a o gün hiç kimse hiç kimse için hiçbir şey yapamaz hiç kimse hiç kimse için bir şey yapmaya güç yetiremez. vel emru yevme izin lillah o gün emir sadece Allah'ındır hüküm sadece Allah'ındır yardım sadece Allah'tan gelir hükmü o gün bir tek Allah verir hiç kimse kimseye yardım edemez destek olamaz herhangi bir şekilde ona şefaat etmeye güç yetiremez hüküm sadece Allah'ındır emir sadece Allah'ındır yani Allah ne dediyse o o gün gelmeden mutlaka bizim Rabbimizi dinleyip böyle bir hitap karşısında acaba söyleyecek gerçekten sözümüz var mıydı? Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam Allah bir insana iki korkuyu yaşatmaz. Dünyada korkanlar, endişe edenler, Allah'ın hesabını yapanlar ahirette korkmaz ve endişe etmez. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. O gün onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ama dünyada korkmayan, dünyada endişe etmeyen ahirette mutlaka korkar. O endişeyi bütün şiddetiyle yaşar. Orada korkacağımıza, orada endişe yaşayacağımıza o korkuyu burada yaşamamız gerekir. Mutlaka Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edip, din günü üzerinde tefekkür edip, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu Allah'ın bütün kıyamet yerindekilere gelmiş geçmiş bütün insanlar, bütün cinler, bütün meleklerin olduğu bir yerde Allah insana hitap ediyor. Hitap insanadır. Ya eyyühe insan ey insan, hiç istisna yapmadı. Ma kebirre kebir kerim, seni kerim olan Rabbine karşı seni mağrur eden şey nedir? Neydi öyle? Niye Kerim olan Rabbine karşı öyle mağır oldun? Kendini ona karşı ihtiyaçsız gördün. Ona dönmedin. Onunla olmadın. Onun rızasını istemedin. Onun emrettiğini yapmadın. Onu unuttun. Herkes kendine dönüp baktığında hiç kimse başını kaldıramaz. Böyle bir hitap karşısında hiç kimse başını kaldıramaz. Seni o yarattı buyurdu. O seni tasfiye etti, sana suret verdi. Seni dengeli kıldı. Hayatını dengeli kıldı. Nasıl dengeli kıldı? Kazanasın diye her türlü imkani, imtihani önüne koydu. İmtihana tabi tuttu, imkanı sundu. Niye mağrur oldun öyle Rabbine karşı? Oysa ki senin Rabbin kerem sahibidir. Kerimdir. Sen Rabbini kerim olarak Anlamadın mı? O onun ihsanıdır, lütfüdür, keremidir. Niye itiraz ettin öyle? Niye öyle feryat ettin? Neden nankörlük yaptın? Sen Allah'ı anlamadın mı? Rabbinin sana karşı kerim olduğunu anlamadın mı? Allah ne buyurdu? Hayır dedi. Eğer biri Rabbine karşı mağrur olmuşsa Dünya hayatını tercih etmişse, onunla kibirlenmişse, malıyla, mevkisiyle Her neyilde olursa olsun, eğer kibirlenmişse, büyüklenmişse, kendini bir şey zannetmişse Allah'a avd olduğunu, kul olduğunu unutmuşsa, Rabbini unutmuşsa Allah'a karşı nankörlük yapmışsa Şükürsüzlük yapmışsa Rabbini ciddiye almamışsa O Kerim olan Rabbine karşı mağrur olmuştur. İnsan bütün hayatını önüne koyduğunda hayatının hangi bölümünde Rabbine karşı mağrur olduğunu, hangi bölümünde şükrettiğini, hamd ettiğini görür ve anlar. Hayatı yaşarken insanın bütün hayatı Azlığı nefesten ibarettir. Azlığı nefeslerden ibarettir. Eğer biri ağzını kapatsa, iki dakika sonra ahirette Allah'ın huzurundasın. Yani ne kadar basit bir varlık, ne kadar zayıf bir varlık. İki dakika nefes almasa öldü, huzura gitti. Yani hayatın bir nefeslik hayattır. Bir nefes alamadığında gidiyorsunuz. Bu kadar zayıfken, Rabbine karşı nasıl mağrur olabiliyorsun? Nasıl kibirlenebiliyorsun? Hem de kerim olan, sana her türlü ikramı yapan Rabbine ikram deyince sadece onu zahiri olarak anlamıyoruz. Seni Hazreti İnsan olarak yaratması onun ikramidir, keremidir. En güzel şekilde sana suret vermesi onun ikramidir seni dengeli yapması, Hazreti insan olması, olman için sana imkanı veren ikramidir. Eğer nefes alabiliyorsak, o mağrur olmaktan kurtulup, mankör olmaktan kurtulup, şükreden bir kul olma imkanımız vardır. Bunun için, Allah'a dönmemiz lazım. Allah ile beraber olmamız lazım. Tefekkür etmemiz lazım. Allah'ın huzurunda durup evet ya Rabbi günahımızı itiraf ediyoruz. Nankörlüğümüzü itiraf ediyoruz. Kerim olan Rabbimize karşı mağrur olduğumuzu itiraf ediyoruz. Ama tövbe ediyoruz ya Rabbi. Bildik, anladık. Allah ayet kerime de öyle buyuruyordu. Allah nankörleri sevmez. Allah şükredenleri sever. Mağrur olmak, nankör olmak demektir. Kerim olan Rabbimize karşı mağrur olunca, yani kendimizi beğenince, ben biliyorum deyince, ben yaparım deyince mağrur olduk. Nerede olursa olsun, hangi halde olursa olsun, Allah demedikse, ben dediysek ya da Allah'tan başka bir şey söylediysek mağrur olmuşuz. Rabbimizi unutmuşuz demektir. Mağrur olmak İblis'e has bir durumdur, İblis'in sıfatıdır. Allah ayet-i öyle buyuruldu, o mağrur olan, Allah'a karşı mağrur olan iblis sizi de aldattı, sizi de gurura düşürdü, sizi de mağrur etti. Hatta öyle ki Allah hakkında bile suizanda bulundunuz. Bir ileri gittiniz, bir geri geldiniz, öyle oldu ki Allah hakkında bile suizanda bulundunuz. ne zamana kadar böyle o vesveseyle, o gururla uğraştınız, meşgul oldunuz, ta bize gelinceye kadar bu haliniz devam etti. Allah kendisi hakkında suizanda bulunanlar için ne buyuruyordu? Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiştir. Allah hakkında suizanda bulunuyor. Niye suizanda bulunuyor? Mağrur olduğu için kendini beğendiği için, nefsini beğendiği için, ben biliyorum dediği için, bence bu böyle daha doğrudur dediği için. Hiç mağrur olmayan kimse var mı? Hem de günde yüz defa, günde bin defa evet, Rabbine karşı mağrur oluyor. Bunu yaparken aynı zamanda mümin iddiasında da bulunuyor. Ben müminim de diyor Allah'a karşı mağrur olan. Allah hakkında suizanda bulunan nasıl mümin olur? Nerede onun imanı? İman bu müdür? Böyle iman olur mu? Allah onun bir tek tavrına, mağrur oluş tavrına oğlum sen bunu böyle söyledin, sen bunu böyle düşündün dese onun kurtuluşu olur mu? Sen beni böyle mi tanıdın? Sen bana böyle mi iman ettin? Ben bu muyum? Ben böyle miyim ki sen böyle su suizanda bulundun dese onun kurtuluşu olur mu? Olmaz. Kur değildir. Mümin bu değildir. Rabbine mağrur olan bu değildir yani. Rabbine karşı. Elbette ki bilmemek cehalettir. Bilmemek mazerettir. Cehalet mazerettir. Ama ama Allah ayet kelamıde öyle buyuruyordu. Mutlaka her kalımlini içinden resullerimizi diriltiriz, çıkarırız, seçip çıkarırız. Onların içinden resullerimizi göndermedikçe hiç kimseye azab etmeyiz. Yani Allah öğretmeden kimseye azab etmez. Mutlaka öğretir. Ondan sonra kul ters tarafa gider yani Allah'ın beyanıyla dini yalanlar ondan sonra azabı hak eder bu sadece bir kavim bir ümmet için değil her bir kişi için bu böyledir dedi Allah aslında hepimiz biliyoruz o ki insandır bunu biliyor ama kendini kandırmaya devam eder insan Tövbe etmemek için, Allah'a dönmemek için kendi kendine mazeretler üretir. Kendi halinden razı olur. Eğer kendi halinden razı olduysa o yerinde sayıyor demektir. Daha doğrusu şeytan onu bağladı demektir. Her anda mutlaka Allah'a yaklaşmaya devam etmemiz lazım. Allah'a koşmaya devam etmemiz lazım. Bu koşma, bu yolculuk gönül itibariyledir. Gönül. Kendi gönlümüzden Rabbimize yaklaşmaya, Rabbimize koşmaya evet, çalışmamız gerekir. Bu da mutlaka akli kullanmakla olur, gönlü kullanmakla olur, tefekkür etmekle olur, anlamakla olur. Aynı zamanda iman edip onu tatmakla olur. Mümkündür. Onun için Allah ayetleri bize söylüyor. Ayetler bize inmiş. Allah şimdi hitap ediyor. Kıyamet yerinde insanlara hitap ediyor. Allah soruyor. Seni kerim olan Rabbine karşı mağrur eden şey nedir? Neden mağrur oldun? Neden gurura kapıldın? Niye kendini öyle beğendin? Rabbine karşı suizanda bulundu. Hiç kimse kendini bundan uzak tutamaz. Ben mağrur olmadım diyemez. Eğer biri söylediyse bunu ben hiç Rabbime itiraz etmedim. Hiçbir işini beğenmemezlik etmedim. Allah bana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun. Ya Rabbi senin ben bana olan muamelen senin rahmetindendir. Senin keremindendir. Senin hayrındır. Dedim. Dediyse biri Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun nasıl bir emir verirse versin işittik ve itaat ettik. Dedim. Dediyse biri o gerçekten mümindir. O gerçekten Rabbine karşı mağruru olmamış. Rabbine karşı Hör olmuş, avd olmuş o. Ya mağrur olur ya da avd olur. Bir şeyleri eksik yapmak başka bir şey, mağrur olmak başka bir şeydir. Allah'ın huzurunda durduğumuzda Allah bu ayeti bize vahyetti. Elbette ki her bir kuluna Allah vahyini tek tek yapar, tek tek yapmıştır Allah bu ayeti bize vahyetti, ne deriz acaba Allah her şeyi bilendir yetmez, biz anlayalım diye bir de ne buyurdu onların üzerinizde Allah'ın melekleri vardır, kiramen katibin melekleri vardır her yaptığınızı bilirler, her söylediğinizi bilirler, her anlarınızı bilirler. Ona göre yazarlar. Niye? Şahit olarak Allah yeter dedi. Senin seviyenden sen bunu anlayasın diye bunu söylüyor. Her söylediğimiz yazılmış, her düşündüğümüz yazılmış, her yaptığımız yazılmış. Ben mağrur olmadım diyecek ki, acaba kaç kişi vardır, kaç kişi olur? Ne dememiz lazım? Boynumuzu bükmemiz lazım. İşittik ve itaat ediyoruz Ya Rabbi. Bir daha mağrur olmamaya söz veriyoruz Ya Rabbi. Bir daha senin hakkında, suizanda bulunmamaya söz veriyoruz Ya Rabbi. Bir daha sana güvensizliği yapmayacağımıza söz veriyoruz Ya Rabbi. Dememiz lazım. Sen ne yaparsan yap, o mutlaka hayır ve mutlaka güzeldir. Ve mutlaka onu sen yapmışsın, beni sen imtihana tabi tutmuşsun. Böyle olmazsa zaten mümin olmaz, Allah'ın ayetlerine iman etmiş olmaz. Onun için buyuruyordu. Hiçbir musibet yoktur ki o size gelmezden önce biz onu bir kitapta yazmamış olalım. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki size gelen musibetlerden dolayı üzülmeyesiniz diye. Onun imtihan olduğunu anlayın, gereğini yapıp kazanasınız diye. Size gelen nimetlerden dolayı da şımarmayasınız diye. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Yani sen akıllıydın, sen elim sahibidin, onun için böyle Allah sana ikram etti de. Allah onu yazmıştı. Şımarıklık yapma diye ya Allah. Musibete gelince üzülme, nimete gelince şımarma. Yani mağrur olma dedi. Hiçbir şey sana ait değil. Sana verdiklerim ebedi hayatını kazanman için Allah'a olduğunu, imanını ispatlaman içindir. Gereğini yapıp Allah'a kulluğunu ortaya koyman için, hazreti insan olman içindir. Onunla mağrur olma. Ya da musibet gelmişse üzülme. Bu bir imtihan. Kazanasın diye. Allah sana böyle bir muamelede bulunuyor. Mahrul olup, nefsinden yana durup, şeytandan yana durup, Rabbin hakkında, suizanda bulunma. Niye Rabbin bana böyle muamele ettiği deme. Bunu anla. Rabbini tanı. Allah kıyamet gününü anlatıyordu. O gün, herkesin kitabı eline verilir. Kitabını sağdan alanlar, işte, yüzleri evet. parıl diyerek ailelerine geri dönerler. İşte benim kitabım. Ben daha önce de evet. dünya hayatını yaşarken, en büyük nimetler içindeyken de, en büyük musibet gelirken de ahiretimin hesabını yapıyordum der. Bugünün hesabını yapıyordum der. Ben korkuyordum. Bu hesaptan korkup endişe ediyordum. O korkuyla, o endişeyle hayatı yaşamışım. Kitabını sağdan almanın gerekçesini söylüyor. Dikkat etmişim. Rabbime itiraz etmemişim. Mağrur olmamışım. Nimetleriyle şımarmamışım. Bugünün korkusunu hep taşımışım der. Kitabını sonundan alanlarda o gün, o anda hemen yok olmayı isterler. Hemen toprak olmayı isterler, hayvan olmayı isterler ama iş işten geçmiştir. Allah onlara buyurur, bugün bir sefer yok olmayı istemeyin, tekrar tekrar yok olmayı isteyin ama yok olmazsınız. Bütün bunları bize haber veren Allah'tır. Ya Allah'ın haber verdiğini ciddiye alırız, iman ederiz, kabul ederiz, gereğini yaparız ya da inkar eder kafir oluruz ya da yalan sayar, yalancı oluruz. Allah kafirler yalanlayanlardır dedi. Yalanlayanlar kafirdir dedi Allah. Yalan sayıyor. Kabul ediyorum ama işte yapamadık, işte yapamıyoruz. Bu zamanda yapmak zordur herkes şöyle yapıyor herhalde onlar kurtulup biz de onlarla beraber kurtuluruz Allah öyle söylemedi Allah'ın adeti Allah'ın vahyi hiç kimse için değişmez Hazreti Adem'e neyi söylediyse sana da onu söylüyor bana da onu söylüyor bütün peygamberlere neyi söylediyse bize de onu söylüyor Firavun'a Nemrud'a Neyi söylediyse, Ebu Cehil'e neyi söylediyse bize de onu söylüyor. Çünkü her bir insan kendi yolunu kendisi tercih eder. Dilerse peygamberlerin yolunu tercih eder. Peygamberler gibi olmaya, yapmaya çalışır. Onlara benzer. Onların kazandığını kazanır. İsteyen, dileyen. Fir'an gibi yapar, Nemrut gibi yapar, Ebu Cehil gibi yapar. Müşrikler gibi yapar, münafıklar gibi yapar, şeytanlar gibi yapar, onlarla beraber olur. Onların gittiği yere gider. Onun için her bir ayet her birimize Allah'ın hitabıdır, Allah'ın vahyidir. Ya kabul eder ciddiye alırız ya da yalan sayar. Evet kabul ediyorum ama kendi bilgimizi yapmaya devam ederiz kendi bildiğimizi konuşmaya devam ederiz. Rabbimize karşı kerim olan Rabbimize karşı mağrur oluruz yani. Bu mağrur olmaktır. Bunun adına başka bir şey denmez. Mağrur olmak. Allah'a güvenmemek. Allah'ın sözüne güvenmemek. Onun sözünü ciddiye almamaktır bu. Ben bildiğim gibi yaparım ama ben kurtulurum. Ben cennete giderim. Nasıl? Sen şimdi Allah'ı Allah'a yalancı mı demek istiyorsun? Sen bunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Öyle olmaz mı? Allah sözünü söylemiş olsun. Sen yok öyle olmasa da olur, ben böyle yapsam olur. Kim söylemiş? Sen kimden duydun bunu? Kimden bu garantiyi alıyorsun? İnsanın bu soruyu kendisine sorması lazım. Kimden alıyorsun bu garantiyi? Kim sana bu adla bulundu? Yoksa Allah'ın başka ortakları mı var? Allah'a rağmen seni cennete götürecek biri mi var? Kurtaracak biri mi var? İşte şirk budur zaten. Seni Kerim olan Rabbine karşı mağrur eden nedir diye sorarken Allah seni O yarattı. O sana suret verdi. Seni tasviye etti. O seni dengede tuttu. Sana denge verdi. Denge. فَادَلَك. Dengeledi seni. Yani hem dünya hayatını yaşama dengesini verdi, hem ahireti kazanma dengesini verdi. Hem beden itibariyle dünyadan istifade etme dengesini imkanını verdi, hem onunla beraber Allah ile beraber olmak dengesini verdi. Hem bir beşer olma halini verdi, hem Hazreti insan olma halini verdi. Dengeledi seni. Eğer Allah seni dengeye koymuşsa, onun istediği bir şey var. Kerim olan Rabbin senden bir şey istiyor. Ne istiyor? Mağrur olmamanı. Nimetlerine karşı, keremine karşı, ikramına karşı mağrur mani Kendisini yok mani Kendisini unutmamamanı. Bütün nimetlerin sahibi odur, ikram eden odur. Bizden istediği şey nedir? Nimet'i görmemiz değil. Nimet'in sahibini, nimeti vereni görmemizdir. Nimet'i vereni unuttuksa, nimeti vereni bir an bile yok saydıksa mağrur olduk. Ben yaptım dediysek mağrur olduk. Onu unutup şükretmediysek mağrur olduk. Kerim olan Rabbimize mağrur olduk demektir. Ahirette Herkesin gideceği yer ya cennet ya cehennemdir. İkisinden biridir. Üçüncü bir yer yok. Dünyada da böyledir. Ya iman edersin ya da nankör olur, kafirlerden olursun. Kafir demek, örten demek. Hakikati örten. Allah'ın verdiği nimeti örten. Allah'ın kerim oluşunu örten. Allah'ın isimlerini örten. Allah'ın vedud yolusunu örten, hangi ismi örterten ört, o isme karşı kafir olmuş olursun. Allah'ın o ismini inkar etmiş olursun. Mesela biri dese ki, Allah beni sevmiyor. Allah'ın vedud ismini, ilahi ismini inkar etti, kafir oldu. Allah rahmetiyle bana muamele etmedi dese, Allah'ın Rahman ismini, Rahim ismini inkar etti, kafir oldu. Ne yapıyor bu arada? Kerim olan Rabbine karşı mağrur oluyor. Ben ondan daha merhametliyim. Ben olsaydım şöyle yapardım der. Demiş olur. Ben olsaydım, ben birini sevseydim ona böyle böyle muamele ederdim der. Mağrur oldu. Rabbinin ismini inkar etti. O ismi kendisinde de ispat etti. Mağrur oldu. Kerim olan Rabbine karşı mağrur oldu. Oysaki kerim olan Rabbin o isimlerle o sana tecelli etmişti. Bütün o isimler hepsi ona aitti. Yani sonsuz bir dünyadan bir damla misali sende bulunan ismi nasıl tasdik ediyorsa nasıl sonsuz olan Allah'ın o ismini inkar edebilirsin, yok sayabilirsin. Evet. İşimize gelse de bu böyledir, işimize gelmese de bu böyledir. Nefsimizin hoşuna gitse de bu böyledir, hoşuna gitmese de bu böyledir. Artık nefse sus demesiyle bulmamız lazım. Rabbine karşı nankör olma dememiz lazım. Rabbine itiraz etme dememiz lazım. Kerim olan Rabbine karşı mağrur olma dememiz lazım. Ya söyleriz, nefsi sustururuz ya da nefisten yana durup, nefsimizi savunup onunla beraber bir daha, bir daha bir daha mağrur oluruz. Bu böyledir. Tercihi kendimiz yapıyoruz. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin, dileyen nankörlük yapsın, dileyen nimetin üstünü örtüp Rabbine karşı mağrur olsun. Gürübe kapılsın. Bakıyorsun iki kuruş parası var onunla diğer insanlara karşı mağrur oluyor. İki kuruş parayla mağrur olmuş. Sen hiç Allah'ı tanımıyor musun? Sen hiç Allah'tan korkmuyor musun? Ya da 2-3 tane böyle kendisini destekleyen yandaşı vardır. Kendini güçlü zannediyor. Bakıyorsun ki mağrur olmuş. Zayıfı ezmeye çalışıyor. Veya Allah ona güç vermiş, gücünün yettiği isterse bu çocuk olsun. Bakıyorsun ki ezmeye çalışıyor. Sen hiç Allah'ı tanımadın mı? Allah'ın seni ne için yarattığını anlamadın mı? Hani iman etmiştin? İman bu mudur? Niye mağrur oluyorsun? Ya da Allah ona evveli hayatını kazansın diye bu hayat içinde ona bir vazife vermiş, bir görev vermiş. Bir makama gelmiş bakıyorsun onunla mağrur oluyor. Sen bütün bunların hepsinin geçici olduğunu, bir oyun olduğunu nasıl anlamazsın? Sonra seni oradan ayırırlar. Sonra seni dünyadan ayırıp Allah huzuruna alacak. Seni ahirete iman etmemiş misin? Etmişsin. Ettiğini söylüyorsun. O zaman malınla, mevkinle, gücünle, kuvvetinle veya etrafındaki insanlarla nasıl mağrur olabiliyorsun? Nasıl gururlanabiliyor? Nasıl insanlara karşı üstünlük taslayabiliyorsun? Böyle bir imanı nasıl kurtarabilir? Bu iman ahirete gidecek iman mıdır? Bu iman onu Allah'ın huzuruna çıkarabilir mi? Bu iman Allah'ın huzuruna layık bir iman mıdır? Yok. Allah'a karşı mağrur olmuş, Rabbi hakkında, suizanda bulunmuş, kendine mümin demiş. Bütün bunları neden anlattım? Madem ki itikafa gideceğiz, madem ki Rabbimizin huzurunda duracağız. Avd gibi, kul gibi, Adem gibi, Hazreti Adem, babamız gibi durmamız gerekir. İnna zelemna enfusena dememiz lazım. Biz kendimize zulmettik. Biz yanlış yaptık. Diyebilelim diye, bunu bilelim. Bunu anlayalım diye. Huzurda duracağız. Nefsimize, kendimize zulmettiğimizi itiraf edeceğiz Rabbimize. Sonra tövbe edeceğiz. istifar edeceğiz. Öyle ki tertemiz olalım. Rabbimizin huzuruna layık olalım. Rabbimiz bizi huzura kabul etsin. Kirli olan hiç kimseyi huzura kabul etmez. Müsin-i işi Allah'ın kullarını temizleyip Allah'ın huzuruna hazırlamaktır. Onun için temizleniyoruz. Nefsimize zulmettiğimizi söylüyoruz. Mağrur olduğumuzu söylüyoruz. Gurura kapıldığımızı söylüyoruz. Suizanda bulunduğumuzu söylüyoruz. Bütün bunlardan tövbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Göz yaşı döküyoruz, huzuruna geldim ya Rabbi diyoruz. Sana döndüm ya Rabbi. Bir daha mağrulu olmayacağım. Bir daha kibirlenmeyeceğim. Bir daha sana itiraz etmeyeceğim. Bir daha senin hakkında suizanda bulunmayacağım. Hiçbir esmanı inkar etmeyeceğim. İman edip tasdik edeceğim. Diyoruz, diyeceğiz. Hani huzura çıkmak istiyoruz ya. Bizi izlemeniz lazım. Bizi dinlemeniz lazım. Söylediklerimi almanız lazım. Eğer huzura kabul edilmezseniz sorumluluk bana ait. Hesabını bana sor. Ama söylediklerimi yapmak faydıyla. Benim söylediğimi yapmayın. Allah'ın söylediğini yapın. Hesabınızı Allah'a göre yapacaksınız. Çünkü huzura kabul edecek olan odur. Bana düşen Onunla sizi taşımak. Hızıra layık hale getirmek. Bu da hiç zor bir şey değildir. Hiç kimse ben bunu yapamam, edemem diyemez. Rabbimize, bizi yaratan Rabbimize boynumuzu büküp, halimizi arz edip, günahlarımızı itiraf edip boynumuzu büküyoruz. Tevbe ediyor, istihbar ediyoruz. Biz daha ona itiraz etmeyeceğimize, mağrur olmayacağımıza, ne isimlerinde, ne sıfatlarında hiçbir şekilde şirk koşmayacağımıza, onun kullarına karşı, mahlukatına karşı kibirlenmeyeceğimize söz veriyoruz. İnsan da budur zaten. Hazreti insan budur. Hiç kimsenin hiçbir şeyi yoktur. Hepsi Allah'a aittir. Kendini bir şeye sahip zanneden kendini aldatmıştır, aldanmıştır. Sahip oldukları Allah için verdikleridir. Allah yolunda harcadıklaridir. Eğer canını da Allah'a teslim edemezse, vaktini, zamanını, hayatını Allah'a teslim edemezse, kendini onun sahibi olarak görse Allah bunu bile kabul etmez. Her şeyim ona aittir dememiz lazım. Tövbemizi, istiğfarımızı yaparken peygamberler nasıl istiğfar etmişse Allah dostları nasıl istiğfar etmişse müminler nasıl istiğfar etmişse öyle istiğfar etmemiz lazım. Hemen başlarken Hz. Adem'in tövbesiyle istiğfarıyla tövbe ediyoruz. Evet. Ne demişti? Ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Eğer sen bize rahmet etmezsen, bizi mahfiret etmezsen, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Dememiz lazım. Bize rahmetinle muamele et, bizi mahfiret et. Kendi yaratılışımızı unutarak, benlik yaparak, sana itiraz ettik. Haddimizi aşıp sana itiraz ettik. İşini beğenmemezlik ettik. Senin rahmetini yok saydık. Senin bizi sevdiğini yok saydık. Yalanladık, inkar ettik. Kendimize zulmettik. Sana sığınıyoruz ya Rabbi. Bize, bizi mağfiret et rahmetinle bize muamele yap, bizi rahmetinin içine al. Allah hepimizi rahmetinin içine aldıklarından eylesin. Gerçek manada Rabbine dönüp tevbe edenlerden eylesin. Rabbinden mağfiret dileyenlerden eylesin. Rabbimizin kendisini mağfiret ettiği günahını Yanlışını, küfrünü, şirkini, nifakını silip olmamış gibi muamele ettiği kullarından eylesin. Allah bizi huzuruna kabul ettiği kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.